Merhaba, hariçten sanat programına hoş geldiniz. Ben programcınız Çelenk. Geçtiğimiz iki haftayı e, sezonun açılışı vesilesiyle uluslararası İstanbul Bienaline ve Bienalin kamusal programlarını ayırmıştık. Ama İstanbul'da hali hazırda e, ki tek uluslararası kültür sanat etkinliği İstanbul Bienali değil. Bu cuma itibariyle kapılarını açacak ve dördüncüsü düzenlenen Foto İstanbul var... Beşiktaş'ın Uluslararası Fotoğraf Festivali dördüncüsü düzenleniyor. Sanat yönetmeni Atilla Durak kendisi aynı zamanda saygıdeğer bir fotoğrafçıdır ee, sağ olsun kabul etti. Bugün programın detaylarını bize aktaracak Atilla hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ee, öncesinde şunu da dile getirmek istiyorum. Ee, hariçten sanat programı gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberleri getiriyor. Özellikle yurt dışında ya da İstanbul dışında biraz haric. Teh sayılabilecek alanlarda Türkiye'yi ilgilendiren e, sanat, tasarım, fotoğraf, kültür haberlerini getirmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda da yine senin sanat direktörlüğün üstlendiğin, küratörlerinden biri olduğun e, ve Türkiye güncel fotoğraf sahnesini Berlin'e taşıyan e, bir proje var. Biraz ondan bahsedelim. Sonra asıl İstanbul'daki Foto İstanbul'un dördüncü edisyonuna odaklanın isterim. Yeni bir mekanmış burası. Ben de bilmiyordum. Bu program sayesinde öğrendim. E, Fry Room für Fotografie. Ee, yeni bir fotoğraf e, merkezi Kreuzberg bölgesinde e, Türkiye'lilerinde yoğun yaşadığı bir bölgesinde Berlin'in 5 Eylül itibariyle biz burada daha ziyade İstanbul Bienali ve diğer galeri ve müzelerdeki açılışlara odaklanmışken siz orada Türkiye'ye güncel fotoğraf sahnesinin bir kesidini e, Berlin'in izleyiciyle buluşturdunuz Türkiye'yle. ...senin kavramsal çerçevesini oluşturduğun, senin önerdiğin bir proje. Küratörlerinden biri de sensin. E, 6 Eylül'den 12 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir. Hatta onun içindeki bir proje olarak, onun bir alt başlığı olarak da... ...NAR Fotos e, kolektifinin e, Moments from Turkey, Türkiye'den anlar başlıklı bir e, sergisi daha var. O da 19 Eylül 26 Ekim tarihleri arasında aynı mekanda birbirine eklemlenerek izlenebilir durumda. Nedir Türkiye'li sergisi? Nasıl çıktı bu fikir ortaya neler yaptınız ee, Şöyle ki <gülüyor> Türkiye'li sergisi e, e, Yine foto İstanbul'un Kuratörlerinden e, olan e, Katerina Muratti e, Geçen sene de bizim e, Kuratörlerimizden de Alman e, Bir kura, e, kuratör Biz biliyorsunuz e, festivali foto İstanbul'da e, Farklı yurt dışından Bir Fransız e, Koreli Macar bir de e, Alman kuratörümüz var ki daha çok renklendirelim işi diye Bu bağlamda e, Katerina e, Katerina geçen sene e, Türkiye'ye gelince. E, Çok doğal olarak e, Almanya'da şu anda en sıcak konulardan birisi Türkiye ve Türkiye'deki bu jeopolitik durumdan dolayı... ...yani Türkiye çok büyük bir mercek altında hı hı. ve e, Alman sanatseverler e, izlemek istiyorlar. Bir, bir proje yapalım dedi Türkiye ve Türkiye'deki fotoğrafçılar yeni güncel fotoğrafçılar nasıl e, bakıyorlar işe diye... ...benim de çok hoşuma gitti ve... E... ...çok da zamanlama anlamında... Manidar. ...manidar yani... ...bu programı canlı yapıyoruz... ...dün Almanya'da seçimler gerçekleşti... ...ve aşırı sağın oy oranı ne kadar yükselttiğini... ...hep birlikte gördük... ...dolayısıyla Türkiye'yi... ...kültürüyle burada gerçekten olanlar nar fotoz... ...gibi anın yakalayan fotoğraf kolektifleriyle... ...Türkiye'yle genç ve yükselen... ...fotoğrafçılarla temsil etmek... ...çok çok değerli... ...kesinlikle... ...zaten ben de çok şaşırdım aslında yani... E, açılışta 450 kişi vardı, bir söyleşi, bir panel vardı e, ve e, gerçekten çok büyük bir ilgi var e, burada olanlara, işte Orta Doğu, Türkiye'deki olan e, bir sosyal içerikli konulara e, Almanyalar, Almanya'da yaşayan Türkler çok ilgili olduğu için çok sıcak. E, her her yerde Türkiye ve Türkiye'deki oluşan e, problemler, Türkiye'de oluşan e, Japcik sıkıntılar konuşuluyor. Ben de buraya şöyle bir açıdan baktım. Yeni bir Türkiye'li fotoğraf jenerasyonu geliyor ve bunlar çok sosyal içerikli konulara çok duyarlılar ve yeni bir fotoğraf dili üzerinden çok iyi projeler üretiyorlar. Ben Türkiye'li kavramını ortaya atarken Türkiye'li bir Türkiye'de yaşayan insanların hı hı. bu olaylara nasıl yaşadığına baktık. Bir de bu Türkiye'li fotoğrafçıların da bu olaya ...kendileri de bu işin içinde... ...yaşıyorlar. E, fotoğrafçılar da sonuçta kanlı canlı... E, ...şeyler. Onlar kendilerini... E, ...bu Türkiye'de olan... ...bu gerçekten işte... E, Kadın konusuna, işte e, gender konusuna, Güneydoğu'daki e, problemlere, Orta Doğu'daki e, savaşa, e, Soma olaylarına, işte Gezi'ye nasıl baktıklarını fotoğrafçı olarak da hem izleyiciyle hem şeyi birbirine karıştırarak böyle bir konsept attık ve yeni çağdaş fotoğrafçıların buna nasıl... E, ...baktıkları üzerinden bir projeydi. Çok da iyi bir sanatçı listesi var. Burada ben sayayım Kemal Aslan... ...Emine Akbaba, Göksu Baysal... ...Kürşat Bayhan, Barbaros Kayan... ...Emine Özmen, Ceren Saner... ...ve Narfotos kolektifi... ...zaten herhalde tanıklık ettikleri evet, evet. bir... ...dönem e, Moments from Turkey... ...Türkiye'den anlar gibi... ...daha belgesel fotoğraf ya da haber fotoğrafçılığına... ...odaklanan ha, işler yapıyorlar. E, Burada seçtiğim işlerin özelliği şuydu. Sadece e, son anı yakalayan e, işlerin fotojörnalist bir bakış açısıyla değil. Hı hı. Foto, konu ne kadar fotojörnalist ve, e, bir kapsamda olsa da sunum ve işleyiş şekilleri çok modern, e, çok kontemporary e, bir damarları olduğunu göstermeye çalıştım. Yani yeni bir dil oluşmaya başladı. E, Fotojournalist olarak baksalar dahi fotoğrafçılar içere içerisine biraz e, sanat katmayı, e, daha modern işleri üretmeyi bildiğimiz e, klasik fotoğrafın dışında da ...söylemlerle anlatacakları şeyleri çok daha vurgulu... ...çok daha güçlü hale getirmeyi becerebilen bir jenerasyon var. Benim aslındaki iddiam bu seçki öyle bir seçki. Tam uluslararası güncel fotoğraf aslında diline, sahnesine, aynen. meselelerine... ...son aynen. derece entegre yani, olmuş bir kuşaktan bahsediyoruz. Aynen. Sadece işte onlara verilen işte git e, Suriye'deki bir olayı... ...birebir al gel getirirken... ...işte e, bir tane e, şişeden ne kadar bir savaşı anlatabildiklerini gösteren projelere kadar bir şeyin en etkili bir şeylerden Kürşat Bayan'ın bir projesi var. Yezidi kadınlarının şeyden Suriye'den kaçarken şaşal şişelerine, plastik şişelere elleriyle ördükleri ki o kadar kısa sürede o savaştan kaçarken örgüyle ördükleri şeyleri şişeleri çekmiş. Birçok fotojornalistin işte kanlı, patlamalı, çatlamalı E, bildik, bizi artık çok e, alışık geldiğimiz hikayeden bizi koparan, daha modern ama daha etkili, daha çarpıcı hale getiren işler bunlar. Yani o, o yüzden biraz da içeriğini anlatmaya çalıştım. Kesinlikle. Peki buna da foto İstanbul aslında vesile olmuş oldu. Yani e, Türkiye'li sergisi altına nar fotosu Moments from Turkey e, seçkisi 12 Kasım'a kadar devam ediyor. Yolunuz düşerse Berlin'e, Kreuzberg'te, Türkiye'lilerin de yoğun yaşadığı bölgede, Frey Rome für Fotografi galerisinde. Aslında orada bir, bir dipnot. Bu galeri e, üç aydır açık. Çok güzel, özel bir galeri dediğiniz gibi Türkiye'lilerin çok yaşadığı Kreuzberg'te. Artık Kreuzberg e, neredeyse sanatın başkenti haline dönüşmüş Kesinlikle. durumda. sadece Türkiyeliler değil aslında en kozmopolit en yeri Berlin'in. Dünya sanatında da Kreuzberg'in ve oradaki Berlin'in işte zaten çok büyük bir etkisi var. Ee, bu mekanı Humanitarian Photography yani bu projeyi ben Humanitarian Photography ile ortak yaptım. Onlar zaten uzun zamandır bir non-profit bir fotoğraf E, ...birlikteliği ismini tam şu anda ne hı hı yani hı hı. vakıf mı şey mi onu bilemeyeceğim... ...ama fotoğraf üstlerinden e, insani konulara dokunan e, bir yapıları var. E, o çerçevede de e, bu galeriyi yeni oluşturmuşlar. Artık galerileri de var. Yani projeler yürütüyorlardı, şimdi galerileri şimdi de, sergi de var. Sergi alanları da var. Çok, Çok nefis bir yer. E, gidenler için ö, özel bir yer... E, Sadece fotoğraf konusunda izleyecekleri bir mekan. O zaman harçtan sanat dinleyicilerine duyurmuş olalım. Room für Fotografie Berlin'in Kreuzberg bölgesinde. Hem bu sergiyi Türkiye'li sergisini Atilla Durağan küratörlerinden biri olduğu hem de ileride hakikaten toplumsal ve insan haklarını duyarlı pek çok başka fotoğraf projesinde görmeye uygun bir yer. Peki geçelim. Buna vesile olan 3. Foto İstanbul'da kurulmuş bir takım dostluklar ve işbirlikleriydi. Umarım Nice, yani devamı da gelir önümüzdeki yıllarda sadece İstanbul'da ve Türkiye'de değil yurt dışında da Türkiye'ye dair pek çok proje yapabilirsiniz. Foto İstanbul böyle çift taraflı bir şekilde çalışabilir ama dört yıldır Beşiktaş'ta. Beşiktaş-Ortaköy hattında diyebilirim. Uluslararası bir fotoğraf festivali düzenliyorsunuz. Türkiye'de bunun örneği yoktu. Yani yurt dışında bazı örnekleri var. Siz de onlardan eminim hani örnek almışsınızdır. Ee, ama dördüncü kere 30 Eylül'de başlıyor ve 22 Ekim'e kadar neredeyse bir ay boyunca İstanbul kentini bir fotoğraf festivaline dönüştürüyorsunuz. Sergiler elbette var. Ee, sanatçı konuşmaları var. Ödüller var. Yarışmalar Ee, kamusal program yani paneller e, hatta bir instagram yarışması dahi düzenliyorsunuz görebileceğimiz farklı mekanlarda görebileceğimiz açık havada ya da kapalı sergi alanlarında görebileceğimiz solo yani kişisel ya da karma sergiler var ee, öncelikle benim merak ettiğim bu fikir nasıl ortaya çıktı bir fotoğraf festivali fikri dördüncüye ulaşmanız zor. Oldu mu? Nasıl işbirlikleri yapıyorsunuz? Nasıl bir festival formatı hayaliyle yola çıktınız? Şöyle bir şey bu soru bana geldiğinde hep soruyorum bu bir fikirden çok bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. Ben uzun yıllar fotoğrafın içerisindeyim daha bir fotoğraf emekçisi olarak fotoğrafçı olarak bunun bir ihtiyaç olduğunu hep bildim ve böyle bir şeyi yaratmak arzusu içerisindeydik Bundan işte dört yıl önce biz tam bu başka yerlerde aslında şimdi ismini vermeyeceğim ama ben başka yerlerde bunu hayal edip düşünmüş, denemiş, başka organizasyonlarla, belediyelerle yapmaya çalışmış birisiydim ama bir türlü becerememiştik ama bu yıl... Bu yıl dediğim işte o dört yıl hı hı. önce o yıl e, Beşiktaş Belediyesi'nden de bir uluslararası festival e, arzusu olunca bizim ihtiyaçlarımızla onların da isteği birleşince festival e, mekanı için e, Beşiktaş e, artık bizim evimiz haline geldi. O, onların çok büyük bir desteği e, ile birlikte biz dört yıl önce bu şeyi hayalimizi nasıl gerçekleştirince başladık ve şu anda dediğiniz gibi... Dördüncüsünü yapmak üzereyiz. Herhalde onların desteği olmadan hayata geçemezdi. Çünkü meydanları, kamusal alanları, belediyenin yönetimindeki bir takım yerleri de kullanıyorsunuz. Yani şöyle maddi, manevi yani Beşiktaş Belediyesi olmasaydı bu iş olmazdı. Bu kesinlikle bir gerçek. Zaten dediğiniz gibi kamusal alanları kullanıyoruz, sokakları kullanıyoruz. Yani sokaklar İstanbul, foto İstanbul... İstanbul'un bir festivali ise Beşiktaş'ta bu işin duvarları ve e, sokakları da bizim sergi alanlarımız e, çoğu sergimiz işte e, en e, insanların yoğun geçtiği mekanlarda e, özel şehir mobilyaları üretilerek yapılıyor bir galeri mantığıyla e, yani bir galeride ne varsa birebir aslında sokağa taşıyoruz hiçbir eksiği olmadan ışığıyla, duvarıyla estetik kaygılarıyla e bu, bu, bunların hepsi bir Bir kamunun arkamıza geçmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi güvenliğinden, izninden ve bütün e, maddi desteğinden e, Beşiktaş Belediyesi de sağ olsun. Arkamızda dört yıldır ve bunu birlikteliğinde uzun yıllar daha süreceğini e, şey yapıyoruz. Artık o festival biz onlarız, onlar biziz <gülüyor> e, sürüyor gidiyor. Peki başka ne gibi mekanlar var? Yani Beşiktaş'taki çeşitli meydan ve sokakların yanı sıra daha kapalı Ee, ...sergi Şimdi, alanları da kullanıyorsunuz ee, elbette... Evet, ...Ortaköy Yetimhanesi... Bizim artık, ee, ...çok karakteristik bir yer... Şöyle, ee, ...her sanatçılığı ee, çalışmak isteyebileceği... O, ...gurur duyduğumuz bir şey var... Ee, ...Sanat... ...İstanbul Sanat dünyasına kazandırdığımız bir mekan... ...bir metruk... ...eski bir ee, Yahudi... ...çocukların kaldığı bir yetimhane olan... Ee, ...şu anki ismini o yüzden biz... ...Yahudi... Ee, ...yetimhane... ...yetimhane olarak sadece kısaca anıyoruz... E, mekanı aslında çok metruktu İçini temizledik hiçbir şeyine dokunmadan e, Olduğu haliyle sergi alanını dönüştürdük Ve e, çok da örtüştü Fotoğrafla çok örtüştü Bizim yapmak istediklerimizle çok örtüştü Alternatif prezentasyon imkanları bize sunuyor Ve şu anda bizim sergimizin E, merkezi orası Yani o yüzden de kapalı alanlarda Biliyorsun e, sen de çok iyi Bilirsin bazı sergiler Kapalı alanda Tabii. olmak zorunda baskı teknikleri Nedeniyle Işık. konu ışık e, ihtimallerini de Göz önüne tutarak Biz kapalı alanlarda kullandığımız e, Yerimiz e, Başka alanlarımız da var e, e, Yetimhane binası Ortaköy'ün yamaçlarında ve çok kendine ...kendi kendine bir sergi alanı zaten... ...yani hiçbir şey koymasanız da zaten... ...gidip orayı keyifle gezebileceğiniz bir... E, ...duygusu var, o yetimhane... ...çocukların olduğu eskiliği... ...yüzyılın, yüzyılın üstünde bir bina... Müthiş bir miras, e, miras ve bellek... bellek. Onu biz birazcık e, eline ayağını toparladık... E, ...içine fotoğraf koyuyoruz... ...fotoğrafla çok iyi örtüşüyor... ...çünkü şöyle bir özelliği var mekanın... ...her oda... ...birbiriyle aynı olan iki tane oda yok... ...bu da her serginin karakterine göre... E, bir yaratım ekibine imkan sanıyor. Bu sene ne göreceğiz? Bu sene çok şeyler göreceğiz. Eee yani burada Özel uzun... Yetimhanede ne göreceğiz? <gülüyor> hani ee, merkezi de olduğuna göre Şimdi Hestoy böyle bir soru de hemen şey oldu. hem de aslında önümde bir liste e... Ee, Peki mimar. şöyle diğer bir de sizin devam eden Mimar Sinan Üniversitesi ile bir işbirliğiniz var Aslında değil mi orada konuşmaların Bir kısmı panellerin bir kısmı çok güzel orada bir... olacak çok, Bu da çok değerli çünkü onların Fotoğraf bölümü de var görsel Kültür sanat alanında çalışan farklı Departmanları var ve şöyle, de hala Hani fındıklı hala aynı Bölgedeki bir üniversiteyle yaptığınız bir işbirliği şö, Şöyle bir şey e, Bizim festivalimizin e, Ya da e, Ruhunda şöyle bir şey var ben Ee, ...ne kadar çok kurumun içine alabilirsek o kadar zenginleşeceğimizi düşünüyoruz. İlk günden beri üniversitelerde bizim e, or, çözüm ortağımızdı. Beşiktaş'ta bir üniversite bölgesi. Beşiktaşlı bir öğrencilerin yolu Bahçeşehir oldu. Bahçeşehir üniversite Üniversitesi ile çalıştık. Devamlı süreçte çalıştık, çalışıyoruz ihtiyacımız olduğunda. Ama başından beri zaten hiç aralıksız olarak da Mimar Sinan'la çalıştık. Ve onlarla bazen projeler yapıyoruz. Bu yıl da bütün... E, master talkları, artist konuşmalarının hepsini Mimar Sinan'ın auditoriumunda gerçekleştiriyoruz çok da önemli yurt dışından ve Türkiye'den ustalar var ben buradan hızlıca sayayım Alex Timmermans bir hı hı. konuşma yapacak örneğin Alexandra Chaskilberg umarım soyadını doğru telaffuz evet. ediyorum hiç telaffuz etmek zorunda kalmadım Türkiye'den de Ahmet Elhan Elhan ve Çerkes Karadağ ustalarla söyleşiler yapacaklar evet. Sedat Hakkı Eldem auditoriumunda yani Sedat... Fındıklı Kampüs'ünde evet. bir de çok değerli hem Türkiye fotoğrafı hem uluslararası fotoğraf anlamında değerli bir takım Panelleriniz de olacak. Hemen ona geçeyim. Mesela benim en çok ilgimi çekenlerden biri orta Avrupa fotoğrafı hı hı. sahnesine odaklanan bir e, panel var. Mesela bu işbirliği nasıl gelişti? Şöyle ki e, biz şimdi e, dediğim gibi kurumlarla ortak iş yapmayı çok seviyoruz ki onlar zenginlik katıyor. Biz mutlaka e, festivale destekçi olarak da bütün... E, ...davet ettiğimiz sanatçıların konsolosluklarını da dahil etmeye çalışıyoruz. Bu yıl Macarların kurduğu bir birliktelik var. V4 ülkeleri dedikleri, Orta Avrupa ülkeleri dedikleri. Bunlar kültürel olarak da birbirlerine yakın hissediyorlar kendilerini. ve Her yıl işte içinde Macaristan, Polonya, Slovakya, Çek. Çeklerin olduğu bir dörtlü bir grup... Hı hı. Ve biz zaten bu yıl festivalde bunlardan sanatçılar davet ettik. Bu fikirle birlikte e, onlar dedik ki, ya biz e, bunu yaparken bir şu Orta Avrupa e, şeyini de konuşalım, fotoğrafında konuşalım, Avrupa'ya etkisini konuşalım... Ee, ...üzerinden de bir yol çenince... ...bir e, birliktelik oldu ve... ...şu anda işte onlardan sanatçılar geliyor... ...ona özel bir panel e, yapılıyor... ...işte... ...buradan duyurayım... ...3 Ekim Salı... ...5 buçukta Orta Köy Yetimhanesi'nde... Evet, evet, bir, ...takip edebilirsiniz... E, ...Orta Afrof fotoğrafına merak... E, ...duyan e, izleyiciler... ...çok keyifli bir söyleşi... ...bir de yani yine hariçten sanatın biraz... E, ...kendi e, önceliklerine bak, bakacak olursak... ...Hollanda fotoğrafına odaklanıyorsunuz... ...yani dünyanın fotoğraf alanında... ...hem... E, yaptığı organizasyonlarla hem de ortaya çıkarttığı fotoğrafçılarla fotoğraf sahnesiyle önde gelen ülkelerinden biri onur konuğu olarak Foto İstanbul'da Hollanda'yı nasıl göreceğiz ya da Hollanda fotoğrafını nasıl tanıyabileceğiz ee, şimdi Çelen şöyle bir şey yine her yıl e, bir tane ülkeyi ...birazcık diğerlerinden daha e, teşkilatlı ya da daha e, planlı şekilde de derinlemesine anlıyoruz. Bu yıl geçen sene mesela Macaristan'da <gülüyor> o. İşte e, Macar fotoğrafına baktık. Bu yıl da Hollanda fotoğrafına bakacağız. E, o yüzden de Hollanda onur konuğu. Bu yıl da onlarla işte ben hemen size bir iki isim e, telaffuz edeyim. E, beş tane Hollandalı sanatçımız var. Alex Timmermans... Annabelle Osweig, Hel, ben de zor çekiyorum. Marike Juan Derwal'den ve Eddo Harman ve Peter Edel'den oluşan bir e, Hollanda fotoğrafını temsilen... ...hepsinden özel se serilerinin e, seçtiğimiz bir grup var. E, bunların içerisinde çok özel insanlar var. Şu anda müzelerde çok ilgi duyan... E, duyulan, takip edilen insanlar var. E, onlar da burada izleyiciler e, keyifli izleyecekler. E, be, e, eminim ki çok da güzel şeyler göreceklerdir. Harika. Peki, radyosunu yeni açanlar için hariçten sanat programındayız Açık Radyo'da. Ben programcınız Çelenk ama konuğum Atilla Durak bize 4. foto İstanbul Beşiktaş Uluslararası Fotoğraf Festivali hakkında sıcağı sıcağına bilgiler veriyor. Sağ olsun e, bizi kırmadı. Sergilerin kurulum aşamasında buraya geldi. Zira 30 Eylül diye başlıyor yani bu hafta sonu başlıyor ve 22 Ekim'e kadar sergilerle, panellerle ustalarla, buluşmalarla, portfolyo değerlendirmeleriyle hatta uluslararası bir e, ödülle yani Robert Kapa anısına verilen bir ödül dahi var. Hemen buna girelim. Pek çok farklı fotoğraf dünyasını destekleyen ve dünya fotoğrafını Türkiye'ye taşıyan aslında etkinlikler var. Bu ödül nedir? İlk defa yapmıyorsunuz bunu da. Şimdi şöyle bir ki e, Robert Kapa ödülünü aslında e, biz şeyiz, e, sunanıyız. Şöyle <gülüyor> Ki bu Robert Kava Prize Macaristan'da Robert Kava Center'ın yılda bir kere yaptığı büyük kitap projelerini topluyor. Onları bir önemli bir ürden geçiriyor ve bir, birinci, ikinci, üçüncü seçiyor ve onların kitaplarını üretiyor. Tamamen fotoğraf kitabı üzerine ki bu da çok yükselen ve çok tartışılan bir evet, alan hali evet. hazırda fotoğraf. E, yani. Çünkü biliyorsunuz fotoğraf kitabı çok masraflı ve yapılması zor bir iş. O yüzden de yani birinin bir sanatçının kitabını alıp bir yere getirmek, rafa koydurtmak çok önemli. E, proje destekliyor. Biz de onlarla e, ilişkiye geçtik e, ve e, orada birinci olan e, şey, sanatçıyı İstanbul'da da sergilemesini biz yapıyoruz. E, on, e, yani her yıl bu üçüncüsünü yaptık. E, oradaki birinci olan sanatçı burada olacak onun sergisi olacak. Sanatçı belli mi henüz? Ödüller verildi mi? Ee... Cehalet mi? <gülüyor> <gülüyor> Sanatçı belli geliyor. Tamam evet. sürpriz. Evet, sürpriz sürpriz buradan. Hı. Peki e, bir de Instagram yarışması var. Ee... Artık Instagram hayatımızı o kadar e, <gülüyor> kapsıyor ki ben radyo programlarını da çoğunlukla Instagram'dan e, duyuruyorum. Hatta sizin e, sergilerden birinde yer verdiğiniz bir sanatçının çalışmasıyla duyurdum bugünkü programı. Dolayısıyla Instagram'ı fotoğrafla uğraşan birinin göz ardı etmesine artık imkan yok. Öyle bir dönemdeyiz. Fotoistan İstanbul 2017 ile bir Instagram yarışması açtınız. Buradan duyuralım. Nedir bu yarışma? Bu yarışmada şöyle bir yarışma. Ee, bu da e, yine uluslararası e, bir e, proje bağlamında yapıldı. E, everyday Everywhere diye bir e, oluşum var bütün dünyada. E, dünyadan çeşitli e, e, Instagram e, sahipleri e, sosyal içerikli sadece fotoğrafa... Fotoğrafı önem veren sanatçıların olduğu yaklaşık iki iki buçuk milyon kişinin bir arada olduğu bir aile bu. Onlarla başladık biz şeye. Onlar bizim duyurularımızı yaptılar. Foto İstanbul hashtagli hashtag foto İstanbul üzerinden bir insanlar fotoğraflarını gönderdiler. O jüri onları seçti. Seçilen shortlist... Bizim e, Facebook'umuzda yayınlandı 50 kişilik bir yayınlama yapıldı. O yayınlamada halk tarafından like'lanarak yani bugünkü aslında modern dünyanın kaç, senin de dediğin gibi kaçınılmaz sistemi içerisinde adaletli bir şekilde oylanarak Ee, ...tamamen halk jürisi tarafından bir, birin, e, bir birinci seçiliyor ve de o her yıl e, o insanlara... ...işte küçük fotoğraflı hediyeler işte e, geçen sene e, Canon e, sponsoruydu, makineler verildi. Bu yıl yılda e, lomografiyle beraber çalıştık. Lomo e, makinelerini hediye olarak verecek e, ve oradan seçilen ilk şortlistdeki 50 kişi de yine... E, Ortaköy Meydanı'nda sergilenecek. 50, ta, 50 kişilik bir short liste sergisi olacak. Bu e, geleneksel olarak artık bizim e, festivalimiz içinde olan e, bir yarışma, sergi e, o, o, kombinasyonu. Senin dediğin gibi bir Foto İstanbul bütün disiplinlere, fotoğrafın bütün disiplinlerine çok e, önem veriyor. E, ben kişisel olarak da mobil fotoğraf denen bir gerçeği başında çok... E, Ee, ...anlamış ve sevmiş bir e, sanat yönetmeniyim... ...o yüzden de buna çok önem veriyorum... Ee, ...bu yarışmamız da bu. Lomografi demişken bununla ilgili başka çalışmalar da var evet. değil mi... ...özellikle genç, gençleri de daha çok ilgilendiren... ...onları da yakalayabilecek ya da fotoğrafla... ...çeşitli seviyelerde uğraşanlar için. E, Lomografi de e, şöyle bir şey... ...biliyorsunuz domografi... konvansiyonel fotoğrafın şu anda kalan... E, ...çok oyuncaklı, çok keyifli bir dalı... E, ...dijital fotoğraf değil domografi... ...onun bir birinin atölyesi var... Onlara da e, bu festivalde izleyiciler isterseler o lomografiyi nasıl kullanabilecekleri, nasıl yapacakları... ...lomografi makinelerini nasıl e, şey yapacaklarını ile ilgili workshoplar yapılacak onlara katılabilirler. Lomografi nedir? Kısacık söylemek isterse e, bilmeyenler için. E, lomografi bir aslında bir e, makine çeşidi. Hı hı. Plastik e, bir kamera. E, gör, görenler için Rusya'da çıkmış bir makine. Ondan sonra bu bir... E, fenomen haline gelişmiş milyonlarca takipçisi olan e, bir fotoğraf diline dönüşen bu plastik makinelerle kontemporer işler fotoğraflar çeken bir e, oluşuma dönüştü ve o e, büyüyerek devam ediyor e, kendi özel makinelerini üretiyor o özel makinelerle insanlar çok özel e, kişisel sanatlı işler e, üretebiliyorlar. ...öyle bir oluşum... ...Lomografi. Harika. Peki dünyadan... ...ve Türkiye'den 50'den fazla fotoğraflı... ...uğraşan sanatçıyı bir araya... ...getirecek. Bunun yanı sıra fotoğraf, edebiyat... ...fotoğraf, mimarlık ilişkisi... ...gibi pek çok alanda... Hı hı. ...fotoğrafın diğer disiplinlerle ilişkisine, ilişkisine de... Bakan ...konuşmalar, yuvarlak masa toplantıları... ...da düzenliyorsunuz. Portfolyo... ...değerlendirmeleri, kitap imza günleri... ...işte Instagram yarışması, yuvarlak... ...masa tartışmaları, ustalarla... ...söyleşiler, sohbetler, açılış... ...partileri. Evet. P var. Kent fotoğraf odaklı bir festivale dönüşecek. Özellikle Beşiktaş bölgesinden bahsediyoruz. Ee, nasıl geliriz? 22 Ekim'e kadar devam edecek bu etkinliklere. Nerelerde sergiler görürüz? Özellikle vurgulamak ee, istediği nedir? Şöyle bir şey. 15 farklı lokasyondayız aslında. Ama şöyle belli başlarını sayarsak galerilerimiz var. Hem <gülüyor> onu pas geçmeyelim. Aynı anda bazı galerilerle de ilişki içerisindeyiz. O galeriler Ekim ayında Foto İstanbul bünyesinde kendi sergilerini açıyorlar ama fotoğraf sergiler açırlar. Biz de onu e, paylaşıyoruz ve festivalin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Galerilerimiz var. E, aynı zamanda e, Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı, Kazan Meydanı, Deniz Müzesi'nin önü bunlar sokakla. E, Ortaköy Meydanı ve Ortaköy Cami arkasındaki o e, seyir alanında e, açık hava e, sergilerimiz var. E, Ortaköy'ün yamacında olan o e, yetimhanede... De, e, ki Merkezimizde de e, Kapalı alan sergilerimiz var Toplamda Tamam peki e, Foto İstanbul.org adresinden Kesinlikle şu anda program Ve sergiler ücretsiz bildiğim kadarıyla doğru evet, değil mi? Tüm sergilerimiz ücretsizdir e, www.fotoistanbul.org adresinden Lütfen izleyin program da orada var ee, Bekliyoruz Tamam Atilla çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Foto İstanbul'u kaçırmayın Hariçten Sanat programını böylece kapatıyoruz Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri İtalyan deyimi buna. Çelenk varfra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.